Yüzerek Geçmek Neci Fazıl Kısa Kürek vapurla Karaköy'e geçerken yanına biri yaklaşıp Üstad diye sormuş Peygamberlere ne diye gerek var? Biz kendimiz yolumuzu bulabilirdik. Neci Fazıl okuduğu kitaptan başını kaldırmadan ne diye vapura bindin ki demiş yüzerek geçsene karşı kıyıya. Evet Kuru Kafa Pazarı. Behlül Dana Hazretleri bir mezarlıkta bulduğu üç kuru kafayı zembiline koymuş ve pazara getirip satıyorum diye bağırmaya başlamış. Meraklılar başına toplanıp fiyatını sormuşlar. Birincisi parasız, ikincisi ise sudan ucuzdur demiş. Ama... Üçüncüsünü hiç sormayın. Ağırlığınca paradır. Sebebini merak etmişler. Bu gördüğünüz taş kafadır demiş. Nasihata bile yanaşmazdı. O yüzden beş para etmez. İkincisi ise boş kafadır. Nasihat istemesine rağmen onları tutmazdı. Üç beş kuruş verenin elinde kalır. Üçüncüsü ise hoş kafadır ki buna kamil kafa da diyebiliriz. Hem ameli hem de ihlası vardı. Hedefi ise Allah rızasıydı. O yüzden kurusu bile altın değerindedir. Evet, tekrarın ardındaki. Merhum Zübeyir Gündüzal. İman hakikatlarının tekrar edilmesindeki hikmeti anlamayarak lüzumsuz bulan birisine şöyle karşılık vermiş. Tuğlaları üst üste koymak tekrar değil, tesistir.